allah -u Teala acı çeken insanları ve hayvanları görüyor. Evet. Gördüğü halde neden buna müdahale etmiyor? Acı çekmesine neden müsaade ediyor diye bir sorusu var. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Ve limen ihtede bihedih le ve ve ba'd. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu dünyaya bazı kanunlar koymuş, kurallar koymuş ve bu dünyada olabilecek, mümkün olabilecek en güzel şartları yerleştirmiş Rabbimiz. Ve bu şartlar içerisinde kimi insanların acı çekmesi, hayvanların acı çekmesi de söz konusu. Ancak meseleye şöyle de bakmak lazım. Allah rahmet eylesin İmam-ı Esma'il Husna ile ilgili bir kitabı var. El-Mekâsüdül Esne fi Esma-i Husna isminde. Orada Rahman ve Rahim ismini anlatırken der ki, şer gördüğünüz şeyler içerisinde, şer olarak telakki ettiğiniz şeylerde mutlaka bir hayır var. Bir de Müslüman şöyle bakıyor meseleye, sadece dünya tarafıyla bakmıyor, bir de ahiret tarafıyla bakıyor. Biliyor ki dünyada bir sıkıntı söz konusuysa mutlaka e, dünya zaten geçici ve ahirette mutlaka bunun karşılığı olacak. Ve şer görünen şeylerin tamamının şer olmadığını da anlayabiliyor insan. Hatta şöyle bir örnek veriyor, mesela... Bir anne bir baba düşünün. Bazen çocuk hasta olmuşsa anne kimi zaman bir iğne vurulması gerekiyorsa rahmet rahmetin e, eseri olarak efendim iğne vurulmasına bazen taraftar olmayabilir. Yani en azından içi eder. Ama baba bakarsınız işte iğne vurulması gerekiyorsa mutlaka götürür iğneyi vurdurur. Dışarıdan bakan bir insan annenin çok daha merhametli olduğunu zanneder. Hatta babası ne kadar katı kalpli birisiymiş diyebilir. Ancak gerçekte rahmetli olan veya merhametli olan bu konuda veya merhametini gösteren bizati babanın kendisidir. Şimdi dolayısıyla insanların çektiği sıkıntılar rahmet, e, merhamet tarafı görülmemiş olabilir ama Cenab-ı Hak onun arkasında pek çok rahmeti de gizlemiştir. Şunu bilmek lazım. Yine İmam Gazali'nin ifadesi de der ki, der ki, fil imkâni ebda'u min mekân. Şu kainat, şu şartlarıyla beraber bundan daha güzel olmazdı. İşin başka bir tarafı daha var, Bediüzzaman Hazretlerinin çokça kullandığı bir ifadedir. Der ki, Cenab-ı Hak mülkünün sahibidir, her şeyin sahibidir ve mülkün de dilediği gibi tasarruf edebilir. İnsana düşen şudur, şer gibi görünen şeylerin mutlaka ve mutlaka arkasında bir rahmetin olduğunu, bir merhametin olduğunu, dünyanın imtihan dünyası olduğunu ve netice itibariyle Cenab-ı Hakk'ın ahirette bunun karşılığını fazlasıyla vereceğini bilir. Ona inanır. Bu şekilde Cenab-ı Hak madem mülkün sahibidir, mülkün de istediği gibi tasarruf ediyor diye düşünür. Bu şekilde meseleye bakar.